Islam zorla Nere başvurduksa aney aldırmadılar. Yetişimda zma aman aman ya. Hafız olsan okutmazlar Kur'an'ı Alim olsan söyletmezler zamanı Neresinde böylesinin imanı Yetişin dadma. Ya Rəsulallah, yeter şimdi adım. Ya Habiballah. Evet, yanan bir yürek, yanan bir insan. Her gidiyor duvarlardan aşarlardan. Hak kelamın oku, yanıp. Asarlar, bir şey desek ipe çekip asarlar Yetişim dadıma ya Resulallah Yetişim dadıma aman aman ya Habiballah Kimimin minareden hopladı, koştı? Kiminin camide teftili şaştı? O günde mümkürüm her işi yaştı Yetişim tadıma ya Resulallah. Yetişim dağıdı mı? aman aman Ya Habiballah Ekmekçin önümde aman Kuruldu divan Zengin ebud ekme gide Fakire şivan Galırdan kötüdür anam Bunlara uyan Yetişin dadıma Aman aman Ya Resulallah Camilerden bizi Bunlar kovdular Getirip yerimize de Beygir koydular Hak ve iki gören oydular. Yetişim dadma, yara sır Allah. Yetişim dadma, aman aman, ya hami Kaynayan kazan kapak tutmuyor. Yanan yürekler böyle Enin edip inliyor Evet 1950 öncesini Hacı abi 1950 öncesini Evet, evet. Der ki, eylemiş, Her zaman canımı Yoluma Kurban yetişim dadıma ya Habiballah yeteşim dadıma aman aman ya Halilallah. Şimdi biraz zengin abimiz Allah senden razı olsun. Yüreğin kırklarda ellilerde yanan bir yürek. Böyle enin edip inleyen bir yürek Siz 1950 öncesini Kendi yazdığınız Ve kendi yüreğinizle söylediğiniz Bu naatla Hakikaten çok özetlediniz Allah razı olsun Allah sizlere hayırlı bereketli ömürler versin Sevgili Gül FM dinleyicileri Bugün bir konu bir konu programında Çok değişik bir konuyu Çok değişik bir konuğumuzla Beraber sohbet edeceğiz Tabi Hacı Bilal Zengin abimiz... ...1922 doğumlu... Gaziantepli kendisi... ...kendisinin babası... ...Abdullah Zengin, Naip Hamamı... ...şu anda e, yeni de... E, ...yapılmış... ...restore edilmiş, kalenin dibinde... ...Naip Hamamı'nın... ...müezzini, dedesi de... ...aynı zamanda Şakir Hoca da... Naip Hamamı'nın bitişi... küçük Tabak camisi. Evet. ...yani... Naip Hamamı'nın hemen yanındaki eski küçük tabakane Tabakmali. camisinin evet. müezzini olan evet. Abdullah Zengin'in oğlu evet. ve dedesi de aynı küçük tabakane camisinin imamı Şakir Hoca denilen Şakir Zengin dedesi oluyor ve bu dedenin torunu evet. Abdullah Zengin oğlu Şirvani camisinde müezzini yaptı öyle mi? Evet. Uzun yıllar evet 1922'de doğan Bilal Zengin abimiz tabi yakın tarihimizle alakalı vatanımızda memleketimizde ceryan eden hadiseleri e, yaşayan onları birebir yaşayan onların bütün hatıralarını havzasında kaydeden ve bir adeta yürüyen yaşayan bir tarih olarak bugün Bilal Zengin abimizi davet ettik bugün inşallah 27 Mayıs 1960 ihtilalinin o dönemleri dolu dolu yaşayan, çok canlı yaşayan ve ondan öncesini de çok iyi hatırlayan, onları bütün çevresiyle beraber yaşayan adeta bir zengin bir tarih Bilal Zengin abimiz. Biz kendisini davet ettik, bizi kırmadı sağ olsun. Şu anda beraber biraz geçmişi konuşacağız. Tabi Bilal bilal abimiz ben size yaşça çok kamilsiniz. Benim babam yaşındasınız. Ben sizlere Yanlış anlamazsanız biraz sizi gençleştirip abi diyeceğim. Bize abilik yaparsınız zaten yapıyorsunuz. Şimdi Bilal Zengin abimiz TRT2'de de bir ömür dediğin programa katılmış ve o programda yayınlanmış. Gerçekten çok önemli hatıraları bu nesle gelecek nesillere aktarmış. Tabii efendim tarih bir milletin hafızasıdır. Eğer bir milletin hafızasını silerseniz o tarihten mahrum bırakırsanız Gelecek nesiller o memleketin istikbalini neyin üzerine inşa edecekler? meşkuk şüpheli ve köksüz olan bir nesil ve bir millet ne kadar hayatta kalabilir? Bu elbette ki tartışılır. Biz en köklü milletlerden bir millet olarak 5000 yıllık geçmiş tarihimiz ve Anadolu'yu Türkleştirdiğimiz, İslamlaştırdığımız 1071 tarihinden beri bu coğrafyalarda yoğun kültür yaşayan, Selçuklu tarihini, Selçuklu kültürünü, Osmanlı tarihini ve kültürünü yaşamış ve bin yıldır İslam'a da bayraktarlık yapmış, çok kahraman Necip bir milletin torunları. Bu coğrafyada savaşlarla, kılıçlarla, silahlarla mağlup edilememiş bu millet, bir sürü ençikalarla, bir sürü gizli komitelerle, ifsat komiteleriyle bu milletin dem ve damarlarına girilmeye çalışılmış bu millet tarihinden, bu millet kültüründen, bu millet dininden, inancından, imanından uzaklaştırılmaya çalışılmış. Böyle kış dönemleri yaşanmış. Bu kış dönemlerini yaşayan birçok insanlar bunları hatırladıkça gözleri yaşarıyor, yürekleri kavruluyor ve yürekleri yanıyor. İşte bu yürekleri kavrulan yananlardan bir tanesi de Bilal Zengin abimiz. Bilal abi hoş geldiniz. Teşekkür ederim sağ olun. Biz öyle bir şeyle girdiniz ki bir naatla girdiniz ki elhamdülillah bizi de çok duygulandırdınız. Siz de duygulandınız. Allah razı olsun. Allah sizlere hayırlı bereketli ömürler versin. Şey, o şeye o tereti okudum. Küçük evet. de bakın burada okuyun mu? Ne okudunuz orada? Bize de okuyun. TRT TRT okudunuz. Bize evet. de okuyun. Biz de Antep'in iyi evet. bir radyosuyuz. TRT'siz yani o seviyede o kal evet. kalitedeyiz bizde. Buyurun sizden dinleyelim onu bizden. 1925'te Yütük Tabakhane Camisi hakkında o zamanın hükümeti 6.600 sayılı bir kanun çıkardı. Evet. Bir caminin bir caminin orası 500 metreden aşağı olmalı değer diyerekten birbirine yakın gelenleri yıktı, sattı. Yani, yani 313 tane mescit, 18 tane büyük cami sattı. 313 tane Mescid. mescit kaç tane cami satıldı? 18 tane büyük cami. 18 tane de büyük cami satıldı. Ve başka maksatlarda kullanıldı. Başka maksatlarda kullanıldı evet. Büyük sultanların türbeleri de satıldı, yıkıldı. Türbeler yıkıldı, türbeler satıldı. Hicaz'a da bırakmadılar. Evet. O kimdi? O sen bilirsin. Ca beraberliğim olsun. Onunla bir bize yeterdi. Bunları okullarda çocuklarımıza Ziya Gökalp. İşte Evet. Böyle yaptılar. Şimdi o zaman e, 1928'de İslam harfleri kaldırıldı. Evet. Yani harf inkılabı oldu. Her, harf inkılabı oldu. O bu memlekette 200'e yakın ehlilem büyük alim ülemâ vardı. Evet bunlara ağır ceza uyguladılar. Birisine bir la ilahe illallah veya bismillahirrahman rahme bismillah'ı okuduğuysa 75 kat para cezasıyla 75 lira para cezası 3 ay hapisle vardı. Evet. Onun için kimse bir şeyi öğrenemedi. O koca efendilerde kimseye bir şey üretmediği, kimi arkadan kadıoğlu gelmediği kimi yoksa bu memlekette Bilbizade Hacı Abdullah Efendi, Kepkepliade Şakir Efendi, Goduzade Osman Efendi Hasip Dürür Efendi, Edip Şahir kan alıcı hafız, Mesnevi Khan, Antep'in Mesnevi kadrosu vardı. Evet. E, hafız hanım kursları vardı, kadro oğlu. Altıncı Zade Mustafa Efendi. Sonra bunlar kimseye bir şey öğretemedi ekimi. Vefat ettiler, ihtiyar adamlar gitti. Yerine gençler gelmedi ekime. Bir sefer şeyil oldu, yaş adamlar töredi. Te bak Tekdem Mehmet, Pici Abdi, Piyer Ali Çamur, Çebiş Ahmet, Bostancı Mahallesi'nden Hırkızdaş'ı, Hamıza'yı, Nani Hasan, Hıran'ın oğlu Ali, Selli'nin oğlu Gani, Araboğlu Kıyri, Baboş Nur'u, Ak Yoldan Tazı Yusuf, Su Burcu'ndan Saca'ya taktılar, Şoraküstü'den Körcü'nün oğlu Ayvaz, Kora Kabir'den bunlar birbirine piçak çekerler, dobanca çekerler, ne bakın lan? Küçük çekerler, bunlar da yaşığır kulaşmadan hepsi birden mahvoldu oldu Yani bunlar İslam kültürünü tam alamadılar. Alamadılar, ham kaldı ikimiz Ham kalınca, böyle. evet, böyle bir kavga, he. kavga, dövüş. He. Yani toplumda bir düzen de kalmadı, öyle he, mi? He can, düzen kalmadı böyle. Babalarımız hep çocukları bırakmazdı dışarıya. Ne böyle bu ayı yaşadımlar, onu kaçarlar filan ya böyle şeydi. Zarar verirler diye. He, he. Peki Bilal abi siz tabii 1922 doğumlu olduğunuza göre İstiklal Harbi'nde 1922'de zaten e, büyük taarruz evet, yapıldı. Evet. E, Yunanlar denize döküldü. Evet. Yepyeni bir Türkiye Cumhuriyeti devleti kuruldu. Bu devlet kurulunca tabii ki bir sürü inkılaplar falan yapıldı. Bir sürü bu milletin değişimlere uğradılar. Tarihinde, e, siyasal hayatında, ekonomik hayatında yepyeni bir ülke bir genç bir Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Bunun tabi bir devletin kuruluş sancıları elbette ki çok sancılar olabilir. Yani çok sıkıntılar yaşanabilir. Sizler tabi bu değişimin içerisinde bizatihi bu değişimi yaşadınız. Evet. Ben şunu size sormak istiyorum. O dönemlerde insanlar geçim e, tabi bir istiklal harbinden çıktılar. Evet. Hatta 1939'da ikinci Cihan Harbi başladı. Evet. 1945'e kadar. Siz hatta o zamanlar herhalde askerdiniz değil mi? 43'te askere 43'te askere gittik Kastamonu'ya. Evet. 47'de terhis olduk. Alman harbiydi. Hep böyle botunla, cizmeyle, tam tezdot tüfeğimizi kucağımıza alıp yatardık. Allah etmesin bir Alman üzerimize hücum ederdi. Evet. Yani o amirler bize hemen uyuman derdi evet. Ortalıkta... yani. Evet. Ortalık Yani o dönemler askerliği yaptınız, evet. onları çok iyi hatırlıyorsunuz. Evet. Şimdi o dönemlerde insanların Geçim standartları nasıldı? Şu anda Türkiye tabii nereden nereye geldi? Şimdi yeni nesil, eskiler evet. bilmediği için şu andaki elindeki nimetlere de e, nimet olduğunu evet. büyük bir e, refah seviyesine ulaştıklarını bilmiyorlar. Yani siz o zamanları şöyle bir bize bir hatırlatır e, mısınız? Sonra o zaman nasıl yaşardı Ne yirdi, ne içerdi? O birinci devre milli yetkin bakanı vardı Vedat Nedim Bey. Evet. O bu talebelerin, çocuklarının Zihninden, fikrinden bu din fikrini sökün atın, evet. öyle bir şey yok değil. Evet. Sonra Darwin'in nazarayasını okuttular, biz memundan türemiştik evet. Hakikaten o zamanın adamının çoğu da memuna benzerdi yani <gülüyor> Safi Kelahmet, Kör Körahmet, evet. Çopur Ösüyün, Şaşı Feyme, Kambur Feyme, Yirik Fatma hepsi yani. Anamızı da 20 kilo zor gelirdi Bir de böyle kimin anası gebek olursa 7 aylık olduğu kimin kanunu ama neyin ben bu ervin koynuna girersem bir daha Allah canım azsın ben bir daha bu ervin önüne girerim. Bey ağlar Doktor yok, bir şey yok. Ebeler gelmeli, öfelemeli de. Ellini sokar, karıştırır. çocuğun ayağından tutar, ayağa olur Kolundan çekerse kolu kırılır. Kolu ergi çıkar. Yok kafasından tutarsa boyuna ergi çıkar. Böyle bir hal. Yani son derece sağlıksız. Bir de 18 baş koranta, 10 baş koranta. Bir tandırın içine, çukura ayağınız odur. Yemiden ayak, onayın ayağı, neneyin ayağı, dedeyin ayağı, halayın ayağı, ammin ayağı, dedeyin ayağı. Hepsi birbirine karışıyor. He, hepsi bir de karavanlıkta işte. Hepsi aynı karavana gir. Bir karavana da yerler. Aynı tosttan su içerler. Erkek çocukları o zaman camya gönderilirdi, camının tuvaletine gönderilirdi. O zaman keriz yoğdu Yüz numaranın şeyi evde, evde çukurda birikirdi. Erkek çocuklar onun için Yani babamızın parası yok ya. Hmm. O zaman altı kağıt yol parası vardı. Babamızı 40 bin götürürler, çalıştırırlar, daha da daş kıldırırlar. Hmm. O yollara yatırırlardı yani. Yol yapmak için. Ya, yol yapmak için işte. Evet. İşte hal mahal bir evde, bir hafta kazanı ocağa koyamam. na işte nane ekelersin ekmeğine, acık tuz ekelersin. Hele oku derlerdi, dedemiz de hani koca ya alim. Ve evet. nimel mülah. Hazreti Peygamber buyurmuştu, bu tuz ne güzel katıktır. Evet. E i̇şte geçinir, ayda su içer, o tuzlu malı mi? Evet. evet. Ben evet. bugün sizi şey de gördüm, yani bugün öğlen yemeğinizi... Evet. ...baktım ki bir leğenin içerisine... Evet. ...biraz domates doğramışsınız, evet. biraz da nane... Allah ...nane olmasın. doğramışsınız, evet. biraz sıcak ekmek... ...onla güzelce dürüm yapıp iştahla evet. yiyordunuz. He çok güzel. Yani baklava dürümü evet. gibi Allah yürüdüm. elimizden olmasın efendim. Amin. Siz tabi evet. o dönemleri yaşadınız, evet. o yoksullukları, evet. o kıtlıkları yaşadınız. Evet. E şimdiki insanlar ise bu evet. nimetlerin çok insanlar farkında değil değil <gülüyor> mi? Allah bu nimetleri elimizden olmasın. Evet. Yani Şimdi nesil gözel geliyor, beyaz temli, evet. bozalak, yeşil gözlü. O zaman de çoluk aç şey çop burası. Kelamet Keramet. Sağ bir hayvana benzer demiş töbes tafla. <gülüyor> Mektep yok, okul yok, elim yok, irfan yok. Evet. Askerlikten geldi ki onlar anladır işte. Askerlik hatıralarından. Askerlik hatıralarını anladır. Başka bir şey yok. O zaman iş yok, güç evet, yok. iş iş yok, güç Peki yok. Peki yani. siz askere gitmeden önce ne yapardınız? Koca okuduk. Kadın hoca da kaçak okuduk. Kaçak okudunuz. kaçak Kur'an-ı Kerim öğrendik. Evet. De daima basarlardı. Hı. Bazı çocuklar epesini altını eder. Ekip geldiği kimi bu uygun değil anayasaya değil. Kocamızı sürüyü sürüyü götürürlerdi. karakola götürürlerdi. Yani o zamanlar tabii millet şeyden çok korkardı. Yani evet. jandarmadan defterden. Evet. Yani tahsildar. Evet. Evet. Yani herhalde milletin en çok korktuğu evet. jandarma tahsildardı. Evet. Değil mi? Şimdi bir çocuk çocuğuna dövüş dövüşü mi ufak çocuk 7 yaşında sekiz O ona vurur ona vurur. O biri de bir tane ona bekleyene vurur, evine kaçar, kapıyı örter. O vuramayan da bir taş alır yerden onların kapısına vurduğu kime? Anası çıkar, sapsarı geçmiş. Ulan gözü körü olasıca. babası daha imam evinden yeğe çıktı. Aa karnım daha düşsen ne yetmeliydik. Ben de tahsildar geldi belledim. Aa git, gider dövüşür, mahalle kahar olur Yani işte böyle. Tahsildar geldi zannettim derler. He? he ya, yani tahsildar evet. geldi belledim yani. derler. Tehsilların kapıyı vuruşu belli olur. Hayır. Nasıl vurur kapıya? <gülüyor> devlet gibi vurur yani. ya. Bunda <gülüyor> devlet gücü var. Dev, devlet ya, gücü evet. var, evet. Evin kazanının kapağını götürürler. 15 gün kadar çıkarttınsa, parayı yatırdınsa yatırırsa satarlar, pazarda satarlar. Evlerde de kazan kapak kalmadı. Her sene alıp götürüyorlar ya. Yani. Kazanları götürüyorlar, onları evet. mı vergi yerine kullanıyorlar? Bir onu 15 gün parasını vermezsen hükümete onu satarlar pazarda hararca mezat. O O onu satarlar gider evet, o. Gider, evet gider Peki bilal abi siz tabii 1950'lere kadar bunları hep böyle yoksulluklar, evet, yoksulluklar. Devletin baskısı, istibdat evet. yaşardınız. Yani millete şey büyük bir diyeyim. tahakküm vardı. Şimdi hikmetle hükümete karışılmaz. Evet. Hükümet burnumuzu da keste kafamızı da keste. O bizim hükümetimizdir. Yani Cenab-ı Hikmet tarafından da yani bir hastalık geliyor, Cenab-ı Hakk'a itiraz edilir mi? Evet. her namazda 33 tabu Sübhanallah, Elhamdülillah. Yani yar hep verdiğine şükür. Daha mı nen hikmete şükür ederek biz. Evet. Peki siz bu 1950 öncesi inönü tabi inönü Türkiye'si var bir inönü devri var. İnönü canlarması diye bir tabir var. Evet. Yani İnönü'yü o... gördünüz mü? İnönü Antep'e geldi mi o zaman? Geldi ya. Gördünüz mü siz evet. o konuşmaları evet. dinlediniz mi İnönü'nün? Dinledik İnönü? ya. Evet. İnönü'nün o zamanki icraatı nasıldı? İcraatı kafası çalışmazdı İsmet İnönü'nün. Öyle mi? Evet. Şimdi o, zaman... o kadar savaşlarda evet, o... savaşmış kafası çalışmaz mıydı? E, cephede yanında mısın sen? Nasıl çalıştı, nasıl yattı? Ya. Bilemezsin yani. ya. Yani o çünkü ikinci Cumhurbaşkanı olmuş. Başbakanlık evet. yapmış. Devleti yönetmiş. İşte Feruz Çakmak seçtirlerdi. Feruz Çakmak da ben de seni seçeyim diye o getirdi onu. Feruz Çakmak Yoksa yani İnönü'yü, inönüyü seçmedilerdi. He. Çakmak evet. tevazu gösterdi. Evet. E, i̇nönü'yü tercih hey, hey ya. etti. Peki, e, İnönü döneminde e, bu milletin e, hali neydi? Yani işte ekmek karnı hmm. Günde işte vatandaşa ya 100, 125 gram ya 150 gram ekmek. Hı. Misafirin gelirse ekmek yok. O karnı karninden. Hı. Karne yitirsen o bir aylık şey verilir, cetvel verirler. Hı. Onu yitirsen ekmek yok. Evet. Peki bu e, dönemlerde bu kadar millet fakruzan içerisinde. Sonra fukaralara şivanunu verirlerdi. Şivan ekmeği. Hı. Saf o şivan dediğiniz de bu odayların beraberinde büyüyen ya, bir kılçıklayan bir şey ya. O zenginlere verirlerdi bu dekmeni. Hmm. Ya? Bu şivan, ya, ya. O şivan ununu, bu dayını fakirlere verilir, karalara verilir. Yani o da tabi e, sindirimi çok zordu. Çok zor. Evet. Sindirimi çok kolay ha, değildi. Bahrsına dolaşıp Bağırsına dolaşır. Yani <gülüyor> sağlıklı bir sindirim yapmazdı. Ya. Evet. evet. Peki bu. İnönü dönemlerinde daha sonra Celal Bayar da İnönü'nün CHP partisinde görev yapıyordu. Hatta Menderes'te o zamanlar evet. zaten tek parti vardı. Sadece CHP evet. vardı değil mi? E, in, yani yarın intikab oluyor Pazar günü hani reyatlı ya intikap evet. derlerdi. Evet. Seçim e, vardı. Tek ya. Evet, seçim. O intikaba gidenler sonra da kim seçildi? Gene İnönü seçilmiş. Evet. Başkadan yok ki. Evet. Yani tek parti ha, o zaman. Evet. Yani iki, iki partili ha, değil. Tek evet. parti dönemi. Evet. O dönemlerde. Evet. Açı boy, evet. gizli tasnif. Evet. Hiç bir daş taş üstüne koymadılar. Hmm. Burada Ermeni kilisesi vardı. Kendilik kilisesi. Şimdi öğretmen okul olduk. Evet. Oraya bir kağıt yapıştırdılar. Hani bu Müslümanlar camiye giriyor ya cami. Kalk evet. evet. evi diye oraya yazdılar. kork hmm. da burası toplantısın. Yani hatta camilerinde böyle bir Halk evine benzer şekli düşünüldü de sonra yapamadan savaştılar, gittiler. Hmm. Yani camiye alternatif olarak halk evlerini mi he, yaptılar? Evet. Yani halk oraya toplansın. Halk buraya toplansın. Cami de cemiyetin malı ya. Hmm. ya. Bunlar bizim cemiyetimiz ayrı olsun falan yani Egemen hmm. sınıf. Dans falan yapıyorlar. Camide dans yapıyorlar mı? Evet. Ya, onun için... Yerimiz ayrıydı, onlarınki halk evinde olur, evet. toplantıları bize de camda olur. Yani Müslüman halk, evet. millet evet. camide cem olur, toplanırlar, evet. cemaat, cemaat olurlar. Cemaat, olur, evet. e, cemaat olmayanlar da halk evlerinde evet. e, dans, halk, ederler. dans ederler, evet. raks ederler, raks ederler, raks hayatlarını evet. geçindirirler. Evet. Yani onlar biraz daha böyle evet. devletin imkanlarından fazla istifade eden, evet. eder, Faydalanırlar e, evet. elit tabaka evet. yani onlar sınıf milletin üstünde egemen evet. bir sınıf egemen oluşurdu. Sınıf, evet. Peki daha sonra bu tek parti dönemden sonra çok partili döneme geçildi. Geçildim. Bu Celal Bayar herhalde 1943'te bu Halk Partisi'nden istifa etti. Adnan Menderes, Fuat Köprülü gibi evet, evet. bazı zatlar da işte demokra İltihak demokrasi etti. istenildiği evet. için de CHP'den ihraç edilmiş. Yani CHP'nin o dönemler evet. karnesinde böyle notlar var. Yani Şimdi demokrasi Fark isteyen... Fark, Fark Zaman cumhuriyettir. Evet. Ama cumhur olarak bak Hazreti Ömer cumhur olarak seçilmiş. Evet. E, Reis-i cumhur olmuş. Evet. Yani halk kendini seçiyor ona cumhur denir. Mimbere evet. Minbere çıkmış. "Ey ناس" demiş. "Müstahak olmadığım mevkiye beni getirdiniz. Ben Allah'ın emrettiği istikametten şaşarsam içeride beni yolaa getireniniz var mı?" demiş. Vardı. Evet. Birisi Taşovan Camının köşesinden kılınç çekmiş. Ya Ömer sen ergilirsen seni şundan dolgudurum değil Hazreti Ömer'e böyle sözlerde bulunmuş. Hazreti Ömer de Allah'a teşekkür etmiş. Dua etmiş. Dua etmiş. Ya Rabbi ben ergilirsen beni dolgudan insanlar, asrımda beni yola getiren insanlar mevcuttur diye. Evet. Böyle çok hoşuna gitmiş rahmatlı. Evet. Şimdi bunda, bunlar hemen. La sen kim olayım dinin diye dil uzadın lan. Yine normalse tamam dünya ters Sen o Seni aşkodu değil ne oldu lan? Zaten hükümet yine onun adına buzavarı. Bir ihtirarlar bir daha anan bulabilir ne babam bile, bulabilir. Evet, böyle bir dönem yaşandı. Neyle bir dönem. Böyle yani. bir dönem yaşandı. Ya. Tabii o zamanlar evet. Necip Fazıl'ın evet. da bir Bir ifade... de şu hikayeyi söyleyeyim de. Buyurun. 60 İngilabında teyyareler aşağıdan uçuyor. Hı. Hmm. Bir tane tabakanda apo vardı. O apo da davul çalıyor onda. Bak işte bela kazanmalı falan değil yani. Evet. Onlara sövüyor sayi. Sonra o adamın ağzı yıldı. Azı ta kulağına gitti. Bir tane hoca efendi vardı. O hoca efendi ya demiş ki nevapo, Hacı hoca efendi şu ağzımı üstüne baksana konuşamayım demiş. Ağzım kulağıma gitti demiş. Ben otur da aslındayim demiş. Onun yüzünü öfelediği yerde aynı mahalleden Gonduracı Kemal Hacı Kemal vardı. O gelmiş. La Hacı demiş bu alçak demokratlara da ama durmayam ya söver. Bunu niye olsun demiş. Lan hüs demiş ben bunu iyi olsun mu diyorsun? Annem beter olsun diyorsun. Neyin? Ben bunu demiş bu alçak. <gülüyor> ya yani, böyle Evet. Bizimse böyle yerine giderdik. Evet şimdi yarenlik ederdiniz evet. tabii bunlar birer yarenliktir. Latife evet, canım, yapıyorsunuz. Evet. Şimdi Necip Fazıl da e, evet. bir sözünde diyor ki, evet. Halk Partisi diyor bu milletin nefsen maresidir. Yani demek ki bu milletin bir i̇şte konuda... İşte nefsini bilen Allah'ını bilir. Bir siyasi, bir siyasi partinin genel başkanı da evet. başbakanlık yapmış birisi de diyor ki e, Halk Partisi iklidara gelirse inekler süt vermez. Süt diyor. Yani böyle e, evet. tamlar var. Demek ki o dönemler evet. hakikaten bu millet çok büyük bir evet. e, fukaralık yaşamış evet. fakru zaruret yaşamış çünkü bir evet. tabi büyük bir harpten çıkmış 1. Cihan Harbi'nden çıkmış arkasından İstiklal Harbi'ni yapmış arkasından 2. Cihan Harbi'nin tazikatı hissedilmiş bütün memlekette tabi bu tek partili dönemden i̇şte şey de Antep Harbi'nde de milli kuvvet Yunan'ı evet. denize döküyor evet. burada da Maraş'ta Kahreman Maraş'ta Şanlıurfa'da çeteler bunlar da daha... he Hiyet merkez yani endüslere, evet. memleketleri kurtardılar evelallah. Evet, memleket çeteleri. Evet. Evet. E, evet. E, Askeri yani yerine. Allah, Allah, Allah onlara olsun. büyük Allah rahmet eylesin Evet. Şimdi evet. E, Bilal abi bu 1943'te evet. Celal Bayar istifa evet. ediyor. Daha sonra evet. Halk Partisinden evet. dem ayrıldı. Demokrasi istedikleri için ihraç edilen Adnan Menleres gibi, Fuat evet. Köprülü gibi evet. zatlar. Evet. Evet. Daha sonra bunlar birleşiyorlar, evet. birlikte hareket etmeye evet. çalışıyorlar. Ve memleketteki bu maddi, iktisadi ve siyasi, sosyal bu büyük sıkıntılar, büyük sarsıntılar İNİ'yi, Halk Partisi'ni zorluyor ve çok partili döneme geçmeye zorlanıyor. Zorlandığı yani, kimi imzaladı. E, tabii onlar e, mecbur kaldılar. Evet. E, çünkü halk fakir zaröte içerisinde evet. büyük bir perişanlık var, sıkıntılar ha. var. Evet. Dolayısıyla... Halk Parti İnönü mecbur kaldı. Evet. Çok partili döneme geçti. Döneme geçtiler. Evet. Çok partili döneme geçti ve ilk seçim oldu. Evet. Tabii 1900 o zaman 46'da mı seçim oldu? Bu Vermedik. 46'da İnönü vermedi. İşte bu seçimde tabii ki Halk Parti açık oy oyu açık evet. göstererek evet. oylama, evet. Efendim, tasnif evet. ise gizli yapıldı. Evet. Bu arada tabii sandığın başında bir sürü evet. tedbirler alındı. İyi ve e, bu şeyle beraber tabii ki Halk Partisi o zamanlar tekrar seçimi kazandı. Yani hatta zannediyorum 475 sandalyeden. İşte hükümeti vermedi. Çoğunluğu, çoğunluğu evet. Halk Partisi kazandı. Ve o zamanlar tekrar Halk Partisi'nin önü devam etti. Ta ki nereye kadar? 1949'a kadar. 1949'da tekrar... Fakrulzarure şiddet de nereye arttı? İktisadi evet. sıkıntılar, siyasi sıkıntılar, içtimai sosyal sıkıntılar yine çoğaldı evet. ve evet. önüne geçilemez bir hal aldı. Evet. Tekrar seçime girildi, erken bir seçime girildi. O seçimden sonra da Demokrat Parti büyük bir patlama yaptı, evet. tek başına iktidara geldi. E can, ne oldu? Birinci de gene patlama olurdu da vermediler işte evet. o. Evet. O havan ettiler. Şimdi. Demokrat Parti iktidara geldikten sonra evet. Türkiye'de ne değişti? Yani halkta neler gelişti? Siz tam o o zaman 1950'de kaç yaşındasınız? Aşağı yukarı 28-30 yaşlarındasınız. Evet. Yani her şeyi çok iyi anlayan, evet, algılayabilen, evet. yorumlayabilen bir evet. yaştasınız. Evet. O dönemlerde Türkiye Cumhuriyeti'nde çok partili döneme geçince Demokrat Parti tek başına iktidara geldiğinde... Evet. Evet. Ne oldu? Yani neler değişti? Ya Hatırlıyor rahatladık. musun o değişikliği? Ne yönden Şimdi rahatladınız? Biz, biz kalkmadığınız zamanda 15 on senede bir kafa kağıdı çıkartamadık. Yani nüfus kağıdının adına Hı. kafa kağıdı. İzin namamızı alamazdık. Azgın çehreli memurlar. Kağıdın adırsın senin merdivenin Ermen evlerindeydi burada. Hiç bir tane muhtarlıklar bak çifte çifte muhtarlıklar yapılıyor. Evet. Rahat içeriye giriyor, aile giriyor. Kasalar var, masalar var, sandalyeler var, bilgisayarlar yani, var, bilgisayarlar var. Evet. Ya yani bir hükümet dairesi olduğu belli. Evet. Orada işte onlar eline boyunu da çaylar içilir, he şöyle otururlar, hiç bir iş yapmadılar yani. Millete evet. abartından sopa evet. gösterileri. E, bütün bu göl eş, etrafı şehir, bütün yollar çamur. Evet. Yani bir köylü, bir ezer yemen yemeğini alsayana çamurdan çamura yemeni Değil miyim diyor, onu koltuğunu altınıları yan yak eder. Evet. Yani evde yani iyi var, tandıra geçer işte. Evet. Yani o zamanlar köylerde de herhalde durumu vakti iyi olanların bir şalvarı olurmuş. Ha, şalvar mı? Ee, o şehre gitmek için evet. köylüler o evet. şalvarı ödünç alırlarmış, o şalları evet. giyer, şehre gidermiş. Şehre gider gelir, Hı. sonra evlenen gence de işte o mahallede kimin abeseyi, kimin şapkası açar. Kimin şal varacak. Onu verirler. 2-3 gün sonra elinden gene alırlar onu. Eski hamam, eski taskeni yani o çarpana inan Devam eder. Ee, devam eder. Evet. Bir de askere gidiyken yani 4 ay en aşağıya camda durdururlardı. bitin birinin içinde. pençeyle bit. Esmet Paşa bir biter, bir bite, ilacı bileme yapamadı bize. Hmm. Askerlikte ağzımıza atarlardı ya. Evet. Yani e, asker bitlenir miydi o zaman? Ya. işte o camlarda yatıyık. Biri bizim biti biri gider. Evet. Dört ay daha askere gitmeden evet. önce burada tutarlar evet. öyle mi? Ne neler bir iki toba küfte getirir pencereden al oğlum hadi bir şunu gideyi oğlum ne zaman çıkıyorsunuz daha isimimiz dokunmadı o zaman tren de ya ağacın boyundan bin, bindirirlerdi askeri. Hı. işte Angor ya Çangor ya nerese ya da Noruda Antep'te tren falan yok. Evet. Kamyon olursa kamyona bindirler orda şeyde... Indirirlerdi yani. Yani buradan kamyona bindirirler, He. E, Koyun gibi yüklerler, yüklerler. Narlıya kadar götürürler, He. trene Kamyon da olmasa üçerle üçerle gölde ya yayan gider Narlıya kadar acaba yani kadar. Yani Antep'ten evet. Narlıya kadar asker He. yayan gider. Evet ya da acaba koyuna kadar. Ya da işte. kadar evet. yayan giderler orada evet. trene bindirirler, evet. oradan eğitim birliklerine evet. e, gönderirler. Evet. Biz bindik Narlı'ya indik Narlı'da trene bindik Çangır'ı indik. Çangırı'dan Kostambrü'ne gidecek İlgaz Dağı'nı yayan geçtik. Araba yok bir şey yok. Hmm. İlgaz Dağı'nı yayan yürüdün. E, İlgaz Dağı'nı yayan geçtik. Yani böyle bir askerlik e, böyle yok, bir Peki yani bu Demokrat Parti iktidara geldikten sonra ne değişti? Yani mesela evet. ezan bütün, aslına mı döndü? Bütün daireye hükümatta millet o Gület yüzlü e, memurların sayısında işini yaptırır. Kafa kağıdını çıkarır. Başaportuna alır neyse. Yani böyle bir kolaylık geldi. Yani bir rahatlama mı oldu? Milletten? Bir rahatlama oldu ya. Bir baskı kalktı. Baskı kalktı. İnsan, yani evet. sanki millet iktidara mı geldi o zamanlar? He canım. Yani. He ya. Yani bir istibdat bir partinin istibdadı değil evet. bir milletin evet. iktidarı oluştu. Ya, milli iktidar oldu yani. Milli iktidar oldu. He ya. Peki o zamanlar neler değişti sosyal hayatta? Mesela ezan tekrar aslına döndü herhalde. Yani. Evet. Kuran öğrenmeye başlandı insanlar. Evet. Serbest e, Kur oldu. Kuran edilmiş, kanımızı öğrenmeye serbest, başladık. Serbest oldu. Kuran evet. kursları açıldı, öyle evet, mi? Evet, açıldı. E, neler daha başka yaşandı o zamanlar? İşte Halbuki Cumhuri, bak Osmanlı devletimiz zamanında var. 600 sene Osmanlı devleti. Kürdüne hürmet etmiş, Türküne hürmet etmiş, Arapusuna, Çerkezliler Lazına, bunlar e, askerlikte bir Kürdol Kürdol'la yani askere ya Kürtler de. Evet. Ay Kürtler bilmem nedir. Ya Bu ne mi? zaman söyleniyor bunlar? İşte o yani inönü dönemlerinde mi? 30'luya kadar. 40'tan 50'ye kadar. E, e. Yani e, sanki böyle ırkçılığı evet. e, yaymak için, evet. ızcılığı evet. ortlatmak için çalışıyor. Bir dünyaya çalışmalar. bedel de, e, öteki de bedel. O da senin gene senin insanın. Onun babası da Antep Ermeni'ne karışmış, seferberliğe karışmış, Yemen'e gitmiş, esir düşmüş. Yani şehit olmuş. Hepimiz bir kardeşiz bizim. Yani İslam şuurunda, e. İslam bilincinde tabii e. ki Kürt'ü, Türk'ü Laz'ı hiç. Çerkezi hiç fark etmez araba acemi. Hepimiz, hepimiz bir millet. Evet. evet. Mi? Yani tabii ki o dönemlerde evet. ulusçuluk ulusal e, fikir evet. ırka dayalı e, evet. bir takım anlayışlar geliştiği ya. için evet. tabii ki millet ne oldu? Evet. Irklara, unsurlara ha. ayrışmaya çalışıldı. Evet. Yani e, bir bölü, esas bölücülük başladı değil mi yani o zaman? Ya, esas eğil oldu. Bak Antep'erbinde Fransız vatanda hikimi topu bir ev yıkıldığı kimi o evin ailesini komşuya korurlar. Yani biri eminler. Evet. Aynı ayağını tandır Ona bir yer açarlar, bir köşede yatırırlar falan derler. Yani böyle herkes birbirine bir saygısı var. Evet. Yani millet böyle bir homojen bir yapı vardı. Ne yani herkes ya? birbirlerini ya. sever, sayar. Ya. Yani herhangi bir ya. ırkından dolayı, dilinden ya. dolayı, ana dilinden ya. dolayı böyle ya ayrılmazdı. Ya bunlar namaz kılana örümcek kafalı geri kapalı irticacı. İrticacı Ulan, da böyle olur mu ya? Adam bak irticacı dediğim adam namaza gidirken taharet ettiği, gusül ettiği, ağzını çalkaladığı, burnunu yıkadığı, yüzünü yıkayan, ellerini, kollarını yıkay, da yıkayan o mevkii muallaya varî can gümbilden. Bütün esnaflarda şey var. Mesela suçlu var. Kimisi sırad sıt, kimisi bıçak tutturuyor. Kimisi tabanca Hiç bu camı cümahatinde bir şey var mı? Neyin inesin? Tabancaya ne inesin? inesin? <gülüyor> Bıçağa Kimseye kötülük etme. Elinden gelmez. Evet. E, komşuların hatırını sayar o halı vakti olan. Kızın yiyeceğin var mı aşama? Böyle ona aşama şey hazırlıyor. ya hazırlıyorlar getirirler. Herkes birbirini sayar. Evet. Bir Türk dünyaya bir bedel değil. ...Abızar Onbaşı vardı, Ker Musa vardı, Musa Çavuş... ...Şeytarif Karakolu'nda... Evet. ...Köylüleri... ...olur getirir işte o askere gidenleri... ...Camulara, Aşebaşı camısına... ...Annecer camısına, Şirvanı camısına... ...Koragöz camısına... Mehmet Paşa camısına... Evvel ...sonradan da Mahmet Paşa camısına... ...heykel doldurdular. Yani bu e, yani... ...Mahmet Paşa camısında... ...asker gece yatıyor... Çocukların anasının göresi geliyor, dört aydan beri orada yatıyor, üç aydan beri orada yatıyor. E, orada da tabut var, Mehmet Paşa camısında eskiden kalma. Evet. Biri demiş ki hacı burada gevezeli gidek demiş. Şu tabun gittin içine yatayım, yani öleyim yalan yerden. Hacı beni gezdirin demiş. Hı. Şimdi peygambere selavat diye, o yalan yerden ölmüş. İşte bunlar cemaat onun namazını kılıp falan dedi, gevezeli gidiyorlar. O adam işte, o ölü dediğimiz adam. Sabahtan bakmışsın nöbetçi uyuyor orada Camuzahan'ın. Genleri bekliyor. Bekler nöbetçi. Duvardan aşayım da kaçayım şuradan çarşıya, Karagöz Caddesi'nden kaçacak. Duvardan hopladı ki üstüne bir taş düştü öldü ya sabah çıkmadı. Öyle mi? Ya. Ha. Ya böyle şeyler bu. Evet. Oğlum, aa şimdi bu hükümet, peiyat bundan evvel hükümet şey şeydi. Oğlum, aa senin kağıdın İki Yunan'ın ailenin koyunda yat. Ananı babanı kokla. Ayın 10'unda da git. Selimi'ye kışlasana. Teslim ol değil mi? Evet. Adam rahat rahat yedi. Elinde gınalıyor. Arkadaşları yağ çararak, çararak onu yolluyorlar. İşte belli olur. Evet. Başka yöntemi var mı bunun? Evet. Peki Bilal abi evet. şimdi 1950'ye geldik. Çok partili evet. döneme geçildi evet. ve Demokrat Parti iktidara geldi. Evet. Millette böyle bir rahatlama, millette evet. böyle bir kendine gelme. Ya, yerimeye başladı. Kilimciler, Sanayi çalışmaya evet. başladı, kilimciler her kilim. Herkes o nakış nukuş neyse bir yeni desenler icat etti. Yani ilerlemeye başladı. Peki elektrik ne zaman geldi Antep'e? Elektrik korkmaz bir zamanda geldi. Hı. Fakat şeydi o zaman bu ellebene kurdular. Hı. Küf küfte çalışır. Buharlı santrallığı, elektrik üreten santrallar vardı. He. Acı söner acı yanar. Hı. Ama sonra onlar gidip de onların bu, bu vefatıyla işte bir derin nefes aldık. Evet. Daha he. sonra yani Demokrat Parti döneminde... He. Çoğaldı canım o cereyana... Elektrik he. çoğaldı, sanayi çalışmaya başladı, makinalaşma başladı. Evet makinalaşma Yani başladı. elle, siz mesela he. kilim dokuyordunuz herhalde elle. Daha sonra makineye mi geçtiniz? He, makineye geçti. Yani e biz makine almaya gücümüz yetmedi de. Evet. Ben çırçır aldım. İşte pamuk o aitleyim şimdi. Çırçır. Yani o da sonuçta bir makine. He, evet. Yani elle çalışma yerinde evet. artık He. makinalaşmaya evet. doğru evet. küçük evet. de olsa sanayiler evet. kurulmaya başlandı. Evet. Ya yani millet bir şeyler kazanmaya evet. başladı. Kazanmaya başladı. Mal mülk kazanmaya başladılar. Evet. Evet. Yani e, böyle refah seviyesi yükselmeye evet. başladı. Evet canım. Peki bu 10 sene dönemde Evet. 1900 Şimdi yirmi yedi sene doğru. sürdük Halk Partisi'nin işte İsmet'in devresi evet. Kemal Paşa'nın devresi evet. evet Ayağımız ayakkabı görmedik çorap görmedik Evet Tıraş görmedik Nenem rahmadık derdi ki ne? babama babam rahmadık Hacı şu Bilal oğlanı bir tıraş ettir. Baksana saçı başı it yatmış, yoncuya dönmüş Yani evet. Ye Yer olan Berber Muhammed'e selam söyle Seni tıraş etsin ben sonra maaş çıkarsa veririm O zaman imamların da maaşını kestilerdi Evet Vakıfları sattılar. Evet. Maaş plan da yok işte. Evet. Böyle perişan o perişan gün geçti. Evet. Sonra onların vuku vefatıyla her şey bulanmaya başladı. Bol aldı. Evet Peki 10 sene Demokrat Parti iktidar oldu. Evet. İki dönem seçimleri kazandı. Kazam, Tek başına evet. iktidar oldu. Evet. E, baktılar ki millet gelişiyor. Evet. E, demokrasi yerleşmeye başladı. Evet bir takım bahaneler oldu. Yani bir, bir takım bahanelerle evet. ihtilala zemin hazırlandı ve 27 Erken, Mayıs 1960'da ihtilal evet. oldu. Bu ihtilal öncesinde bu zemin hazırlama neler oldu? Yani mesela öyle şeyler duyuldu ki işte Adnan Menderes üniversite talebelerini et kıyma makinesine evet. kıyıyormuş. işte buraya şimdi Antep'e 850 tane toput getirdiler. Evet. Bu Kora Caddesi'nden Gaziler Caddesi'nden, Su Burcu'ndan On bin kişi Konya'da kuyu atmış, 20 bin kişi işte bilmem neri de bilmem neri atmış yani böyle iftiralarla söyleyerek sayarak o tabutları da getirdiler, şey, Çinarlı camının üstünde bir yer var. Evet. O yokuşta işte bir yani şöyle 100 metre kadar bir yer. Oraya doldurdulardı. Artı ne oldu bilmem. Evet. Böyle bir karamet tattılar, halbuki öyle bir şey yok. Yani böyle bir karalamalar başladı. Ha, karalamalar evet. Ee, efendim, insanlar üniversite talebeleri et kıyma makinesinde evet. kıyılıyor. Heyecan. Ee, hiç. Efendim. Hiç öyle ne ölen ne kolların hiç öyle bir şey yok. Evet. Odan koyun yani, kimiydi yani Menderes rahmetli. Evet. Yani medeni bir insandı. Medeni bir insan. Siz peki Adnan Menderes'i hiç dinlediniz mi? Antepe geldi mi? Geldi ya. Dinlediniz mi evet. onun konuşmasını? Evet. Böyle... Güzel konuşur kendi. Aynı kibar de, konuşur. Bu Erdoğan kimi böyle güzel konuşur vardı. Yani güzel konuşur, evet. kibar konuşur. Evet. Ee, Şimdi bir de şey ettiler. Bu Karatalla Cem'sinin yanında Evet. Bir tane cemekan yaptırdılar, hafız özgün Evet. Sonra o o özgün Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet Kalpası'nın inisabeti hafızlığı alındı, bir daha koyamadı. Saçma atmaya başladı sahafi orada burada. Hmm. Yani o, o tutar tutar caddeden adamı o men de fotoğrafını kodular. Hmm. Onun da böyle döşünde yazılı. 10.000 bin kişi kıyma çekmiş, yirmi bin kişi koyuna da kuyu atmış bilmemişlemiş. Yani yüzüne tüküttürürdü o hafız ösünler. Orada nal buraya öteberi satardı evet. o hafız özünde. Evet. Yani, böyle işte hiç yerden bir peki, o, peki böyle bir büyük bir kargaşa, büyük, büyük bir kaos ...bu Türkiye Cumhuriyeti geriye gidiyor, evet. e, irticacılar çoğaldı vesaire gibi... ...böyle bir kara bir bulut memleketin üstünde dolaştırdılar. Ha, bugün ne, ne bulut var ne bir şey var. Halbuki öyle bir şey yok. Evet. Tamamen sanal bir takım olaylar geliştirdiler. Evet. Ve e, ihtilale zemin hazırladılar. Evet. Bir gün kalktınız ki ihtilal olmuş, yani, askerler ihtimal hale Yolda yakalamış var. Nerede yakalamışlar? Ne bileyim işte söyleyirlerdi o zaman. Eskişehir'e giderken... Ha. O adam heyeti hakimiye Efendiler bu söylediğiniz kabahatin hiçbir bende yok. Ben bunları yapmam. Yani yaptırmam da e, Bizde birlik yapmazsın ama seni getiren kuvvet burada. Hı, istiyor. Böyle istiyor. Ya, yani. e, bu olur mu? Evet. Peki Mevla, Bak Mevlana ne diyor? Ne diyor Mevlana? Ne lazım intikab buseyi ruh dilberden Anlayın değil mi? Bir gözelden Üpüş almak için intikam etmek olur mu? Yanı mı güzel, yanam mı güzel, duda mı güzel neze? Mekan bir kabede gıple her şeyi etmez. Kabede de gıplar almaz değil Yani bu memleketin hep her yeri güzel, köyü de güzel, kenti de güzel, değil mi? Evet. Gazası da güzel, vilayet de güzel. Ben burada böyle ayrı ayrı olur mu oğlum? Cennet vatanı, değil mi? He ya cennet vatanı beyler. Ya bir de ya. Evet. Yemliyak gezmek. Çiçek çıkadırsa yüzü çopur olurdu. Gözü de kör olurdu bir adamın. kızanlık çıkadırsa iyi olurdu. Aspirin yok. Tablet yok. İlaç yok. He ya ilaç yok. Sağlık i̇şte, yok. Tedavi yok. Kendi kendine doğum yapar hanım. Tekbirler gelir dua olur. E bunun ustası olmalı ki ne değil mi? Evet. Ha şimdi telefon beleş can kurtaran beleş, hemşire beleş. Bak hiç hemen gidiyor, aslan kimi doğru. Bir gün de orada yatı, devlet-i cumhuriyete kendine bakıyor, kucağına yani, bakayım. Kucağına veriy. Yani bakın ki şeyle babanın tosunu kulağından tut, ocuğa koy. Beyle yavru. O zaman hep epelerden saha dolurdu çoğu. Evet. Tabii o zamanlar e, insanların kör muhamet, işte evet, topal Hasan, kör Hasan. kör ahmet. Yani, topurüsüyüm. <gülüyor> evet. Şoşa asan gombur peyme, yirik fatma hiç sağlam adam ya şimdi şükür bak moroçtan taktak aşık gelirdi Hı. o nasıl piloyu doldurur aç oğlum ağzına ha cücük geliyor ağzına ayırı ayırın Hop. herkesin ağzı şöyle çuval kim kalırdı? evet ya şimdi az küçük, ayak küçük o askere giden adır yanına gezdik ayağımız kedi numara parmağımızın beşine çabuk çabut bağlıydı damadaşta da Evet. bayram günü Bayramdan bir iki neler bir yemen alırlar. Bayramdan sonra gene elimizden alırlar onu saklarlar öteye bayrama. Şey olmasın e, yırtılmasın. Gene bayrama geyilsin. Eskimesin. Diye. He ya boya söner olmasın diye. <gülüyor> Yok. Şimdiden Şimdi, insanların evinde ayakkabının sayısını bilmiyorlar. He can. Kolunun yeah. üstüne gitti ayrı, mutfakta gitti o giydi ayağına ayrı. Ne bileyim. Bir bol... Komşular komşular gidiyor çantasında birkaç ha. tane papuç götürüyor. Terlik götürüyor. E canım. Gediği orada giydiriyor bütün çocuklarına. Evet. E Eskiden insanlar ya. daha mı zayıftı? Şimdi daha mı beseli? Nasıl? Yok. Eskiden hem kıra yaz, kara yazdı. Şimdi hem beyaz terli hem de etli canlı şeyler. Hollanda'yı kim kimi ya maşallah. Yani iki tane bir sutanın bindiği kimi Hı. dolmuş çekemi ya maşallah Abiler. Hoplama yapayım. <gülüyor> evet. Allah bu gün elimizden almasın. Amin. He, hepsi güzelleşti. Evet. Ya yani insanlar güzelleşti diyorsun. Ya o da nasıl? Semizlendi. Heyecan. Onda işte Çalık Aşe'nin oğlu beni dövdü de işte girik bir dövdün kızı ana saçımı çekti derse böyle birimle bir şey. Husumet ne? Karnı da aç. Evet. Karnıca olan adam yiyin diyor. Şimdi herkesin karnı da, güzel güzel konuşuyorlar oturuyorlar. Namazlarını kılıyorlar. Hep de işte işine gediği, işinde dergahında çalışayım. Evet, devletimizin sayesinde şükür işimiz de garantili elhamdülillah. Evet. Çok şükür. Eskisi gibi böyle hırsız kayın kalmadı yani. Yani eskiden o zaman daha çoktu. Yani Çünkü, şimdi o zaman şükredecek. Ya, şükredecek çok nimetler ya, var öyle mi? Evet ya. Hani her evin birisi namazda ya Rabbi benim erge şifalık ver, başım erge iş var. E 21 kulana dedim seni temir edece o acerini yapar demiş. Yani ha acerini yapar. He ya. Lan oğlum idare etmeyiz Allah asmalık dersin. Yerine başkası gelir. Evet. Dem bir camı da damı, bir imam sen dıldıracaksın namaz olmaz ki. Evet. İşine gelmez ki o gider öteye dıldırır. Yine biz husumetin husumet gelmez bize. Husumet yap, yapma bak Ya hatta beraber lan bu bu dava ne davası ya? Yani Allah'ımız bir, ha, yazıkımız bir, hükümetimiz bir, hükümetimiz bir, hükümetimiz bir bayrağımız bir, bir vatanımız ya, bir, ya, kıblemiz bir ya, değil mi? Ne demek ya? O, bu yani dıştan gelen düşman olursa biz gene hepimiz beraber olacak. Tabii ki. Ya işte birbirimizi öldürürsek olur mu ya? Tabii ki. ki. Yazdık ha. Peki bu ihtilal olduğu sıralarda bu ihtilali kim yaptı? Onlar... Amerika mı yaptırdı, İngiltere mi yaptırdı yoksa bizimkiler kendileri evet, onları mi? Onları bilmeyim daha. Kendileri mi kurgulandı? Yani ne oldu? Ya her şeyi. zaman Urfa'da mezarını kırdılar. Hı. Dediler ki Türk yaş kaçırdı, ölüyü dediler. Halbuki ölüye ehlana haber bitmek olur mu? Ya şerhem böyle bir şey var mı ya? Evet. Adam ölmüş daha, evet. Onu ne gri indalığınla kaçın. Evet. Ee, vardır mi? belki bir korktukları, bir evet. bir kaygıları vardır Yok kaygılar... dediler ki ha. Nurcular geliy bunu buna, buna dapi değil kırdık değillerdi. Hı. Hmm. Yani hiç olur mu Evet. Yutturuyor. Peki yani ben esas şeyi sormak istiyorum yani bu Atlan Menderes'i o üç tane arkadaşını evet. idam ettiler. Evet. O idam ettikleri zaman halk bu kadar teveccüh ettiğine göre evet. Demokrat Parti'ye bu kadar teveccüh etti, evet. adeta Atlan Menderes'e insanlar evet. çok büyük saygı duyuyordu. Evet. Yani o zaman hiçbir toplumda bir tepki olmadı mı? Yani bu Yok hiç tepki olmadı. neden yoktu. tepki olmadı? Yani baskı mı vardı yani? Yok. Yok. Yani daha o zaman Ant mesela Antep'te ihtilal olduğunda evet. bu Antep'i askerler nasıl işgal ettiler? Yani tanklar mı çıktı? Toplar mı çıktı meydana? Yok. Ee, ne şey oldu yoktu. yani? Nasıl evet. zaptı raptı altına aldılar? Herkes şey için içine ağladı işte, yazdık oldu diye. Hmm. Ya hükümetle bir hükümetimiz var. O da giderse olur mu ya? Evet. Başka düşmanlar işgal eder burayı. Vallahi hmm. etmesin. Evet. Ya yani böyle bir toplumda ciddi bir tepki olmadı mı? Yok, hiç olmadı. Yani böyle asan hastayla evet. kaldı. Evet, evet. Bunların hesabı sorulmadı. E ya. E sonra da şey oldu. Evvel Bilbilzadı Hacı Abdullah Efendi Bükür'de vurdurdular. Artık kim vurdurdu? Evet. Ebeydullah Efendi Yasin'in namazı e kılırken beynini uçurdular. Onun da mezarı şeydi. Tekke camsının orada. Evet. Peki Adnan Menderes buraya geldiğinde nerede konuştu? Hangi meydanda konuştu? Ya Bilmem oraya. Zerdarlı'ta mı oğlum? Kemal Paşa oraya geldiğinde. Hmm. Orada eşek kasteli derlerdi. Oralar torluydu. Daha askeriye yoktu orada. E, Atatürk yani oraya geldi. Mustafa Kemal Atatürk geldiğinde de siz gördünüz e, mü? E, gördüm. Gibi. Yani geldi. Yanına anda... yaklaştırız mı hiç böyle? O zaman kaç yaşındaydınız? Hangi senede geldi? Yok daha çocuğu olduk o Çocukdunuz zaman. Çocuktunuz o zaman. Evet, evet. Herhalde kaç senesinde geldi Atatürk? Antep'e. İşte 30, 30, 30, 30. Yani siz kaç yaşındaydınız evet. o zaman? 8-10 yaşlarında mıydınız? İşte 10-15 yaşında vardık. Evet. Böyle yanaştınız evet. mı daha yakından görmek için? Yok işte gördük tanıdık. Hmm. Başka daha 3 tane daha şey vardı. Buraları kırmızı Paşalar pantolonlu, vardı. Pantolonlu paşalar vardı. Evet. Sonra bir daha bu da hamamın yanına geldi, Naip hamamının. Evet. Orada kolanın kabartma şeyi var, yuvarlak. Evet. O künfi yazdım ne, Onu okudu? Okudu dediler de artık okuyup mu okumayıp mülendeyim. Evet. Tebekanı'ya da geldi. İnönü'yü de gördünüz. Gördük ya. Ondan sonra. Bir de Adnan Menderes'i evet. de gördünüz. İşte, tam 1958 yılıydı. değil, 12. Evet. ayın 7'siydi. Hı. İşte o geldiğinde. Geldiğinde 12. ayın 7'siydi. Evet. evet. Adnan Menderes de bu şekilde gördünüz. Evet. Ama 1961'de Adnan Menderes'i ve iki arkadaşıyla evet. beraber idam ettiler. Evet. Fatih Rüştü Zorlu, evet. Hasan Polatkan evet. o zaman bir tanesi Dışişleri Bakanı, ya. bir tanesi Maliye Bakanı onları da idam evet. ettiler. Celal Bayar da o zaman Cumhurbaşkanı Evet. Celal Bayar'ı da e, idam etmek için tabi 65 yaşından büyük olanlar Öyle idam edilmez yani. diye bir kanun olduğu için tekrar evet. o kanun yeniden bir kanun çıkarmışlar sifon asabilmek evet. için ama sonunda i̇şte, işte, kimisi dedi ki ne Celal Bayar mason olduğu için onu e, asmadılar dediler evet evet sonuçta bu memlekette bir e, demokrasi ayıbü evet. demokrasi evet. Gaspı. Orada e, sadece 3 kişi evet. devletin başbakanı, dışları bakanı, maliye bakanı asılmadı. Ya. Orada bir milletin ya, tarihi, millet astılar, bir milletin, milleti evet. asdılar yani evet, oradan. Ayı. Millet asıldı yani. Evet. Bak hiç herkes bağına dağına çalışmıyor. Omuzunda belli kozması neyse. yanlayak dağa gider, bağa gider. O şimdi ayağımızda ayakabı var. Taksiye biniyik, dolmuşa biniyik. Bütün köyler mahalle oldu. Hiçbir köylünün ayakkabısına toz konmayın. Arabadan iniyor, asfaltta basıyor, asfalttan evine giriyor adam. Evet. E, buzdolabısı var. gar dolabı var. E, bütün o işte şeylerden, cereyanlı vasıtalardan faydalanıyor adam. Bilgisayar Ali çocuğuna, herkesin yüzü nur kimi, çalık, şüpür. hiç. bu sağlık, bu güzel Bey de çok dikkat ediyor yani. Evet. Şimdiki doktorlar da çok dikkat ediyor. Hiçbirinin yüzünde yani leke kalmadı adamcağızların. Evet. Hepsi güneş gibi parlayıyor. Tertemiz, pırıl pırıl, ya, Öğretmen sağlık güzel, öğrenci güzel, okul evet. güzel. Evet. Bu günü nereden bu oğlum? Anağız kolayı gidiyor. Değil mi? Evet. Telefon edin, ablan evlendiği kime o da güzel doğruyu. Evet. Ya, kucağını alıyor geliyor. Evet. La, la bu nerede bulacağız? Bakar Paz'ın günde ya aman yarım. 50 para olsa yani bir maltık alır, onunla bir maltık alış olma pişirirlerdi. Yoksa aç Evet. evet. Yok. Şimdi e, o dönemlerde de evet. ta Cumhuriyet kurulmadan önce de 31 Mart Vakası Hadisesi, Meşrutiyet ilanı o dönemlerde bir kelime vardı, irtica kelimesi. Ve Cumhuriyet kuruldu, hala o irtica kelimesi var. Demokrasiye geçildi, hala irtica kelimesi var. Yani şu anda bile e, efendim bir takım örgütler e, maalesef e, bazı insanları öldürüyorlar e, ve bunu Müslümanlar öldürdü. İrtica ortladı diye evet. e, yaygaraya verip efendim caddelere evet. sokaklara taşıyorlar. Evet. İşte Danıştay'da Danıştay saldırısı yaşandı yakın zamanda. Evet. Bir avukat gitti Danıştay üyesini vurdu evet. e, ve bazıları yaraladı e, ve onu da işte Müslümanlar yaptılar. Başörtüsünü evet. e, bunlar. E, yasakladı diye ben bunu öldürdüm deyip e, öbür taraftan da bütün cumhurbaşkanı dahil olmak üzere bütün devlet erkanı evet. o zamanlar e, hemen e, yaygara yaptılar ki bunu işte canım, şeriat şeriat geliyor işte, işte irtica geliyor şeriatçiler çamgıya çıkamaz diye evet. olmaz yani bunu yaygara yapıyorlar bu irtica kelimesini evet. anahtar kelime olarak evet. kullanıyorlar tabi evet. bu kelimeyi sündürüyorlar ama aslında böyle bir şey İticağı de yok. ne desen bilmez. Evet. Yeri şuradan 100 gram itica al gel desen gider arası yarar. Evet. İşte bu, şimdi sangır iki defa gülermiş. Birisi, o sangır bakarmış ya gülüyorlar. Evet. O da gülermiş. Sonra niye güldöz demiş? Şuna. Bir daha gülermiş o sangır. Evet. Bilmediği halde, işte o büyükleri kendine şu an Hazi kim, lak lak lak lak lak işte ona bir şey söyleyeyim. Evet. Ya, o da giriyor, onu yapıyor. Ula böyle olur mu ya? Hiç bir hiç bir din adamı, hiç bir namaz kılan adam efendi. Hiç gelir de bir yeri doşlar mı? Hiç birer doş atar mı? Bir yere ataş atar mı? Tahribat yapar mı? Hiç ne münasebet ya? Burası bizim malımız. Evet. Ya. Yani Bilal abi siz o zaman eee ta 1922'de doğarak e, cumhuriyetin ilk kuruluş yıllarından beri yaşayarak bugünlere kadar geldiniz. Allah daha evet. hayırlı bereketli ömürler versin. Şu anda Türkiye'nin, ülkemizin, memleketimizin gidişatı daha mı iyiye gidiyor? Iyi, daha çok... mı güzel oluyor? Ya biz evvel acımızdan yatamazdık. Anamızın eline bir leblebi geçerse ağzında çiğner. Onu ağzından bölük bölük çıkardık. Allah Hanifi, Allah Hasan yani bile çocuklara taksim eder. çocuklara taksim eder. Yok yiyecek yok. Çok aç yatırdı herkes. Evet. Tabakana da deri geldi, Kim o derinin üzerine et yapışır, dovarı yüzüyken. Evet. Onu kırlık kakırda giderler, onu yiyirlerdi, hiç et alanı filanı görmezdik biz. Evet. Onu ne yaparlardı, katık mı yaparlardı? Şey, onu tavada kavururlar, Hı. bir de çeltekli odunla karıştırırlar, onun Hı. kılları ona bulaşır. Hı. Kılı azalır işte, onu yağını gimeye koyduk. Kebapın da şeyi işte etin de etin de ekmeğimize dürüm ederiydik. Dürmediler. şimdi. Yani, yani ya. gelen derilerin üzerinde evet. kalan et parçaları. Evet. Bir parça ya işte onu kovsak yüzlüyken orada acık varmış onu Bir alır. Bir parça kalmış. E, Tabağa eve getiririz çocukları kavurur onu. Hmm. Ya. Yani böyle yaşardık. Evet, evet Peki şimdi şu anda Türkiye madem bu kadar güzel güzel gidiyor evet. zenginleşiyor o da nasıl güçleniyor. Ya? Yani herkes, dünya, dünya en fakirin buzdolabı var, kor evet. dolabı var, evet. bilgisayarı var, şemsiyesi evet. var, gözlüğü var. Evet. Ya, daha ne istiyorsun? Elbisesi kat kat var. Ne isteyin Daha ne istiyorsun? E, daha Değil ne mi? istiyorsun? Evet. E, peki siz bu yeni gelen nesle, şu andaki genç nesle, evet. bu demokrasiyi, demokrasiyi, bu yönetim şeklini tavsiye ediyorsunuz, bunlara sahip çıkın diyorsunuz. Evet. Yani tek partili dönemlere, böyle istibdat dönemlerine yani, kulak asmayın yedilmesin. Gidilmesin evet. Bu memleketin bu demokrasisine, demokratik yönetime sahip evet. çıkın evet. Birbirlerinizi sevin ha? Ne tavsiye i̇şte, ediyorsunuz yani gençlere? Işte, i̇şte böyle aynı senin buyurduğun kime Oğlum biz daha bu yaşa geldik Sekizden yedi yaşardık. Daha ya, bugünümüzde Allah elimizden almasın Evet Ya Karnımızı aç yaşardık bize inönü in, in, zamanında yok yani bu ihtilaller, yapılan bu ihtilaller, efendim demokrasiyi kapatma, demokrasiyi ortadan kaldırma faaliyetleri, ihtilal denemeleri, e, şu anda da bir e, Ergen Okun denilen bir dava da devam ediyor. Burada bu millete yeniden ayar vermek, balans ayarı vermek gibi bir takım niyetlerle eskileri e, yaşatmak, eskilere dönmek, e, bir takım böyle gerekçelerle, Efendim Cumhuriyetin kazanımları elden gidiyor bahaneleriyle. İhtica i̇şte ortladı bahaneleriyle. Bilinbirimizi seviyoruz biz. Yani ihtilal yapmak istiyorlar. Yani bu ihtilaller Yok, memlekete, mem memlekete çok zarar veriyor ya değil ya. mi? Ya bu zararları sizler yaşadınız. Heyecan 1960'ta yaşadınız. Ya. 12 Eylül'ü biz de yaşadık. Beraber yaşadık. <gülüyor> yaşadık Allah o günleri evet. vermesin bize. vermesin. Her ihtilal tabii ki. ...kendisine yaşayacağı bir zemin hazırlıyor. Allah Mesela ya Maraş ya. olayları değil mi? Çorum ya. olayları, hey bu olayları hep bu ya. ihtilali yapmak için ya. zemin hazırlamışlar. Bu işte Türkiye milliyetçilerle o misler döktü, Körüler Okulu'nda. 10 evet. i̇şte bin kişiyi toprağın altına verdik, Eyim bu? Ya. Şimdi onlar da Bağkur'dan maaş alırdı, Sivur'dan da maaş alırdı, paklama da girdi, kelle de girdi, neyse yazdık da mı öldürürüz? Öldürüp birbirine gençleri. Evet. Sen şundansın, sen bundansın diye. Evet. Halbuki yani hep babalarımız hep babalarımız yani diyor. atamız Adem evet. Aleyhisselam, Havva annemiz. Ya, ya. yani e, memleketimiz bir yüze yüz yüze, yüze bahset. Evet. Ya ben kilim işleyeyim, şurada izlacı, şurada değermenci birimize de gerek. Değil mi? Ya yani değirmenciye yani zılacıya gerek. He ya. Eczacı he ya. gerek. Ya bu demokrasi işte bu. Birbirine benzeyen, birbirine yardım eden bir sanayatkârlara. Evet. Evet. Bunun hep de gerek, bizbirimize evet. gerek. Evet. Husumete şeyimiz yok. Yani, yani biz mi? muhabbet fedaileri olalım, husumete vaktimiz olmasın. Ey canım ya, yine evet. ne demek. Evet, Ama biz mahallemizde, birisi vefat etti, siz ömür. Evet. Evet, ee, geldim ailesine sordum, dedi ki bagura dedi, Mustafa'nın, bilmem ne borcu var dedi. Gitti kahvenin önünden, Esnaftan para topladık, yatırdık, şimdi avradığı şey alıyor. Evet. da bir çöktü, para bulduk sağdan su geldik yaptırdık mesela işte komşumuza böyle yardım ediyiz. Evet. Yani, ya ben de ölürsem, benim aileme de onlar yardım eder. Evet. Değil mi? Evet. Biz beraber oturup komşuluk ediyiz. beraber, beraberiz. İcabında kahvede beraberiz. Birinin bir derdi olmaz da ağzında diş kormak Ben onun ağzının dişine elli kağıt, yüz kat yardım etmesem... E, ...bizim dost olduğumuz ne işe yarar değil mi? Evet, evet. Ya bizim de yardım etmelik. Evet, evet. İşte cumhuriyet de bu, demokrasi de bu değil mi? Tabii ki, ya. tabii ki. Yani siz uzun ve bereketli bir ömürde... Ha? ...1922'den beri gördüğünüz... Ha? ...bu ıı, hadiseleri, bu hayat yaşantılarını, ha? bu sıkıntıları... ...bütün bunları görerek, bütün bunları nazarınıza ha. alarak... Önünüze alarak gençlerinde diyorsunuz ki evet. demokrasi, ha. cumhuriyet ha. en güzel yönetim şeklidir. Ya Ne güzel ya. Yani, elimizden olmasın. Yani haklının kuvvetli olduğu, ha. kuvvetlinin haklı evet. olmadığı bir dönemi evet. yaşatmak lazım. Ne demek ki ne? Bu ya? memlekette evet. kanun evet. kuvvetli olmalı. Ha. Kanun hükmetmeli. Ya. Kuvvetli olanlar... Ben terezi yalan söyler mi? Evet. B kilo, bir kilo, 10 kilo, 10 evet. kilo değil mi? Evet, evet. Kanun kuvvetli olduğu kim haklı hastır. Aha şimdi getiren camı da ayakkabısını dışarı koy evet, içeri saklardı. Evet. Ne bir çalar gider. Evet. Ne yanına gezilir mi? Tabii. Şimdi herkesin ayakkabısı da var, elbisesi de var. Evet. Şimdi evet. işte bazen böyle daha kibar ayakkabı olduğu zaman evet. daha kötü ayakkabısı olanlar, kötü evet. ayakkabı pabucu bırakıp ha, güzel ayakkabı da aldığı oluyor. Evet. Evet. Onu da helal helal etmek lazım? He ya, bir gün olur gene yana yana veririz. Olur ki hükümet hepimizi birden asker eder değil mi? Mesela? Evet. Gene birimize omuz omuza verecek. Evet. evet Madem evet. burada yaşayık, Evet. burayı beraber koruyacak. Tabii Bilal abi Allah razı olsun. Çok teşekkür evet, ediyoruz. Eskileri böyle hatırlattınız. Antep'in güzel ağzıyla, Antep ağzıyla, Antep kültürüyle, Antep kelamıyla bize böyle güzel şeyler söylediniz. Biz de istifade ettik. Allah razı olsun. Evet sevgili Gül Efendi dinleyicileri. Bir konu bir konu programında Bilal Zengin e, abimizle beraber olduk. İnönü dönemini 1950 öncesi Cumhuriyet'in ilk yıllarını e, oradaki toplumda yaşanan sıkıntıları konuştuk. efendim. Halktan birisi, halkın ta kendisi olan Bilal Zengin abimizle e, halkın çektiklerini Halkın sıkıntılarını, o dönemin, o devrin istibdadını, onları konuştuk. Tek partili dönemdeki yaşanan sıkıntıları konuştuk. Çok partili dönemde toplumun, milletin nasıl bir refaha kavuştuğunu, nasıl bir huzur ve saadete doğru yol aldıklarını ama 10 yıl böyle bir parlak bir dönem yaşandıktan sonra bir takım bahanelerle, sanal gerekçelerle aslında olmayan, varmış gibi yaygınlaştırılan e, hadiseleri bahane ederek ordu içerisinde bir grup e, subayın birlikte olarak efendim 38 kişiyle birlikte bir junta oluşturulmuş ve bu juntayla Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup 38 kişilik bir junta ile 27 Mayıs 1960 günü Demokrat Parti hükümetini askeri darbeyle devrerek siyasi iktidarı el almışlar ve sonradan Başına da İzmir'e çekilmiş belki emeklilik için çekilmiş olan... ...Organal Cemal Gürsel'i getirmişler ve bu ihtilali gerçekleştirmişler. Bu ihtilali gerçekleştirdikten sonra İrfan baştu ...bunlardan bir üye İrfan baştu Ankara İstanbul Karayolu'nda trafik kazasında ölmüş. Tabi bunlar 37 kişiye düşmüşler. Yine Organal Cemal Gürsel'in onayıyla... Orgeneral Cemal Madanoğlu'nun yürüttüğü bir tasfiye sonucu demokratik yaşama geçişe karşı çıkarak ordunun yönetimde kalmasını savunan bir de grup oluşmuş. Bu grup 14 kişi. Bu 14'lüler diye bilinen bu grup daha sonra bunlar fark edilmiş ve bunlar kendi ihtilal yapan cuntanın içerisinde bu 14 kişilik ayrı bir çekirdek cunta grubunu tasfiye etmişler. Tabii ki onları yurt dışına Göndermişler. Tabii ki bu ülkede 13 Kasım 1960 tarihinde bu işlem için Milli Birlik Komitesi kendisini feshetmiş 14 üyesini görevden affederek yeni bir komite haline tekrar kurulmuşlar. Görevden affedilen üyeler dünyanın değişik yerlerinde 2 yıllık mecburi hizmete göndermişler. Yani bir nevi sürgüne gönderilmiş. Tabii ki Milli Birlik Komitesi çıkardığı ilk kanunla birlikte 1924 anayasasının birçok hükümlerini değiştirmiş, geçici bir anasal süreç başlatmış ve 15 Ekim 1961'de yapılan genel seçimlerden sonra seçilen milletvekilleriyle kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi 12. dönem 25 Ekim 1961'de toplanmış, askeri rejime ve dolayısıyla Milli Birlik Komitesi'ne son verilmiş, komite üyeleri yeni anayasa gereği kurulan Cumhuriyet Senatosu'na Kayda hayat şartıyla tabi üye, olarak, tabi üye olarak devam etmişler bu görevlerine. Evet böyle bir ihtilal dönemi yaşanmış. 27 Mayıs 1960'da yapılan bu ihtilalin ihtilal öncesi ve sonrasını getirdiklerini ve götürdüklerini bugünümüzde demokrasinin nimetlerinden de istifade ederek enine boyuna her türlü gerekçeleri müzakere edilerek analiz yapılarak, analitik yapılarak bu konuda yeni neslin önüne bir yol haritası, bir coğrafya e, haritası, sosyal bir coğrafya haritası çıkartılmaya çalışılıyor. Bu konuda televizyonlarda, radyolarda çok çeşitli tartışmalar yaşanıyor, tartışmalar yapılıyor. Burada memleketin ve milletin menfaatına, insaniyetin e, menfaatına e, buralardan dersler çıkarmak lazım. Geçmişe küfretmek değil, geçmişi anlamak, geçmişi doğru okumak, tarihi doğru okumak, ve bunu da istikbal için, gelecek için, gelecek nesiller için, doğru kararlar almaları için, doğru adımlar atılması için tabii ki tarihten bu derslerin çıkartılması gerekir. Hayatta bu tarihi yaşamış hayattaki insanları dinledikçe, onların yaşadıklarını duydukça, onların gözyaşlarını gördükçe, onların kalp ve dimalarından çıkan nameleri işittikçe biz de onlarla beraber hüzünleniyor, onlarla beraber bu gerçekleri yeniden yaşamaya çalışıyoruz. Her ne kadar onlar kadar bunları anlamasak da onların anlattıklarını en azından anlamaya çalışıyoruz. İşte onlardan bir tanesi de Bilal Zengin abimiz bizimle beraber oldu tam bir Antepli tam bir safi kalp ve gerçekten daha programa başlarken bir nadile kendi yazdığı kendi söylediği bir nadile de başlamış olduk. Kendisi ne kadar kalbi dolu Kalbi kaynıyor, yüreği kaynıyor. Çünkü o eski yaşadıklarını hatırladıkça kendisi adeta gözlerinde yaşlar, gözlerinde vuğular doluyor. Evet, bir ömür dediğin programda da çıkan, TRT2'de de çıkan biraz Zengin abimize bu bizim bir konu bir konu programına iştirak ettiği için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kendisine hayırlı, uzun, bereketli ömürler diliyoruz. Sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz biraz Zengin abimize. Efendim bir başka önümüzdeki haftalarda bir başka konu ve konuklarla tekrar birlikte olmayı ümit ediyoruz. Hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a efendim.